Sürekli başka bir hale dönüşüyor. Onun için de nefsin, nefsin e, şey yapılması, e, eğitilmesi, nefs mertebeleri önem kazanıyor. Biz bunu aslında herakliktos'tan biliyoruz mesela. Hani bilirsiniz hiç kimse aynı nehirde iki kere yıkanmaz diye bir laf var. Burada daha ziyade biz genelde e, nehrin sürekli bir hareket halinde, yakışkanlık halinde olduğundan dolayı Aynı noktaya bir daha girsem bile aynısı olmayacağı için Aynı suda ya da aynı ermakta yıkanmamış olacağım Diye yorumluyoruz Bunun aynı zamanda bir başka yorumu daha var Onu da bu Arjantinli yazar Borges'in Bir konferansında e, ifade ettiği bir şey bu Durağın bile olsa Biz değiştiğimiz için Gene aslında Aynı yerde iki kere yıkanamayız Çünkü başka bir zaman gidip Aynı noktadan durağın sudan yıkanıyor olsak bile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 hep o seviyeye tekabül ediyor. Bu 7 yedili muhabbet e, mertebenin en alt seviyesine geldiğimizde e, bu insan e, insanın ortaya çıkması yani mertebeyi e, esacağından sonra mertebeyi insanı kamil deniyor buna. Şimdi burada da ilginç bir tespit var. Onu yapmakta fayda var. 7 seviyede en alt seviyede isimlerin de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 bunları desteklemek üzere e, ayetlere bakmıyorlar ya hadislere bakmıyorlar. Tersten aslında. Hadislere, ayetlere ve hadislere bakıyorlar ve oradan diyorlar ki nefsi terbiye etmek lazım. Ondan sonra da nefsin he, şöyle şöyle mertebeleri olabilir. Bunların hepsini şimdi mertebeleri tek tek bakarken de göreceğiz. Ayetten bakarak ya da hadisten bakarak tespit ediyorlar.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 Bakın. Kapı evet. mı? Yok yok değil. Şimdi bu, bu sabahta Whatsapp'tan gönderdiğim şeyde evet. e, Bu kim bir kapı?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 Altıncısı nefsi raziye ya da raziye de deniyor. Razı olunmuş nefs. Yedincisi de nefsi kamile, kamil, olgun nefs. Eşlav da aynı mı? Bir Marzi. nefsi raziye, yani bir Razi olan nefs, razı olan nefs. E, altıncısı nefsi marziye, marziye. marziye. razı olunan nefs razı olan ve onulan e, kavram burada önemli. 5 seviye yani razı ol, olmak e, kişinin Allah'tan razı olması. Altıncısı Allah'ın kişiden razı olması. Razı evet. Şimdi bu aslında çok ilginç bir şey. Biz mesela birisi bize bir iyilik yaptığında ya da bir başımıza iyi bir şey geldiğinde karşımızdaki kişiye teşekkür ederiz. Şükranlarımızı sunarız. Ama eskiden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 Hayderiye doğru gittikçe şeyhinle de beraberliğin devam ediyor ama bu sefer daha bilgi darcın genişlediği için daha peygamberin işte hadisleri ile onun ona teslim oluyorsun. Onda kendini yok etmeye çalışıyorsun. Onun bütün hadislerini, sünnetlerini takip ediyorsun vesaire. Daha da seviye üst seviyeye çıktığında fena filah makamında Allah'ta kendini yok ediyorsun. Allah'ta yok oluyorsun. Ama fena filah makamı bu 7 seviyeli mert nefs mertebelerinin en üst mertebesi değil.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 O kadar güzel ki diyor, ben size güzelliğini göstereceğim. Bir gün bütün kadınları davet ediyor böyle, onlar işte meyve yerlerken, ellerinde bıçak meyve soyar derken, üstü bir, bir vesileyle oradan böyle geçiriyor e, odanın oradan. E, kadınlar bunu bir görüyorlar, dilleri tutuluyor. Sonra bir bakıyorlar ki, meyve soyarken e, meğerse ile kesmişler. O kadar şey olmuş. Şimdi bununla ilgili ayetlerin hikayenin anlatıldığı bölüm burası. Birkaç şey, geriden okuyayım. <gülüyor>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 Ne karşısındakinin hakkına, hukukuna saygı gösteriyor, ne namusuna, şerefine. Ondan hiçbir şey yok. Bütünüyle kendisi var. Her şey bana. Rabbine, ayet bana şeklinde. Evet. Kişi ikinci seviyede olduğunu, kendisi kötü, nefsinin emrettiği kötü şeyleri yaptıktan sonra, ya kötü de oldu bak, keşke bunu yapmasaydım diye, kendisini kınamaya başlarsa gelebiliyor. Bir başka şey de, belli bazı kaynaklarda bu geçiyor. Mesela bir şeyh.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 Burada da Allah'a yolculuk süreci devam ediyor. Burada her yerinin başka bir açıdan da bakıldığında makam her 7 seviye birer makam da atfedilmiş. İşte birinci makama şey deniyor, sadr makamı deniyor. Nefsin şeyi olan sine olarak haddediliyor. İşte ikinci makam, levvami makamına geldiğinde bu kalp makamı oluyor. İşte daha kalp ağırlıklı bir süreç burada karşımıza çıkıyor.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 İşte bazı şeyler kitaplarda görebileceğiniz Allah Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak ifadesi buradaki bu seviyedeki bir kişinin sıfatı olarak değerlendiriliyor. İşte daha önce gönlü gönlü gönl temizli, keramet getiriciydi, kanaat yerdi vesaireydi. Şimdi burada artık Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış bir kişi seviyesine gelmiş oldu.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 yaklaşık 9 ileri ama tür petrol enerjisi bu aslında mesafeyi olarak olarak değerlendiriyorlar. Çevreden bu inanır yani öyle. Zaten eğer kişi kendisi onu öyle söylüyorsa Memc館? hemen onu böyle 7. falan değil hani 1. 2. seviye hemen indirebiliyorsun. Yani bak <gülüyor> <Yani> sen, <gülüyor> sana, <gülüyor> sen bir, bir de şöyle derler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 Sabahleyin neyse kız uyanıyor, teşekkür ediyor, gidiyor, ailesini buluyor falan, ailesi de kızını arıyor falan, bulamıyor, telaş, neyse kızı buluyorlar, kız anlatıyor, böyle böyle birisi beni böyle şey yaptı falan, ee, konuk etti. Hemen babası geliyor, ee, hali vakti yerinde bir adammış, çok teşekkür ediyor falan, fakat bakıyor böyle elleri salgılı, ya yani, ne oldu anlat falan diyor. <gülüyor>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 Kızımla evlendireyim, senle kızımı vereyim, senle evlendireyim falan. İşte bu şekilde e, hikaye bitiyor. Burada Ners'le ilgili güzel bir e, söz aklımıza, e, benim aklıma geldi. Deniyor ki Ners mesela durgun bir su gibidir. Ona hiç dokunmazsa onu böyle saf, temiz olduğunu düşünürsün. Ama şöyle biraz Çok e, şey yaptığın zaman suyu, onun içindeki evet. böyle dibe çökmüş şeyler, evet. ayarlar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 Aslında nefsin en üst üç seviyesini gösteriyor. Artık Tanrı'nın sıfatları, isimleri, fiilleri vesaire o seviyeleri gösteriyor. Ondan önceki mesnevi okumaktan şeye kadar ki bölümse, kulüme kadarki bölümse, eee e, ilk 4 seviyeyi gösteriyor şeklinde böyle bir irtibatlandırma da yapılmış. E, şeyde de, mesnevi'de de, de nefisle ilgili, özellikle de nefsi emmare ile ilgili e, hikayeler var.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 hastanın içeriye bakıyor, kendi şeyini görüyor. Onu başka bir hastan ona bir aldık diyoruz öldürmek için. Önce tavşanı kuyuya hapsetmiş oluyor. İşte kişinin nefsi nefsini kör atması ya da kontrol altına alması ile ilgili bir hikaye. Ee, bir başka hikaye dolmuş ejderha hikayesi. Gene Mestebi'de geçiyor. Bu da hani demin söyledik, nefs her an uyanabilir. Ee, hani kendimizi o kadar da şey yapmayalım. Ee, işte bir tane yılan e,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 Diyor ki, ''Ey muhibbi e, nefsinin her türlü isteğini hayvan gibi e, karşılama, nefsine zapt et, zev, nefsine hakim ol, arif ol, e, alemde insanlık budur.'' diye bir e, beyti de var.